hoş geldiniz ben Akgün İlhan Ben Norhan Yüce Bu hafta su hakkında daha önceden ele almadığımız bir meseleyi ele alıyoruz İstanbul başta olmak üzere büyük şehirler birer birer şantiye alanına dönüşmüş durumda Hepinizin de bildiği gibi Yıkılan binalar, açılan tüneller, kazılan kazılar Ülkeyi aynı zamanda bir hafriyat deposuna da çeviriyor Bir yanda yeni yapılar için gereken malzemeyi sağlamak için Taş ve kumacakları yapılıyor, açılıyor Öte yanda da Yıkılan eski binaları, molozları, kazı toprakları bunların hepsi gözlerden ırak neresi varsa oraya boca ediliyor. Hafriyatların dökülmesi için en fazla tercih edilen yerlerin başında da dere yatakları, sulak alanlar ve deniz kenarları geliyor. Evet. Aslında Türkiye'de kanunen hafriyat toprağı ile inşaat yıkıntı atıklarının üretici ve taşıyanları tarafından e, belediyelerin veya mahallenin Mahallin en büyük mülki amirinin gösterdiği ve izin verdiği geri kazanım ve depolama testleri dışında denizlere, göllere, akarsulara veya herhangi bir yere dökülmesi ve dolgu yapılması yasak. Evet. Bunu kanunlarla e, düzenlemişler. Harfiyat taşıyan şirketlerin atıkların üretilmesinden bile önce ilgili belediyeye başvurarak gerekli izinleri almak... Atıklarını yönetmelikte belir belirtilen usul ve esaslara göre bu mercilerin göstereceği geri kazanım depolama sahasına taşımaları gerekmekte. Hı hı. Teorik olarak durum bu. Hı hı. Ee, ama e, maalesef pratikte işler farklı evet. işliyor. Bu haftaki programda da bunu Konu edinmeye çalışacağız... ...nasıl farklı işlediğini aktarmaya çalışacağız... Hı hı. Ee, ...bu farklı işleyiş sonrasında... ...tabii ki su varlığı... ...toprağın kirlenmesinden bahsediyoruz... ...sadece e, bir... E, ...çevresel kirlilikten bahsetmiyoruz... ...aynı zamanda... E, ...aslında bu hızlı... ...sel dönüşümün e, ya da büyük projelerin yarattığı iş ölümlü e, cinayetlerinden bahsediyoruz. Hı -hı. Harfiyat kanunlarının e, dahil olduğu kazalardan bahsediyoruz. Konu bayağı kapsamlı. Hı -hı. Ama ilk olarak şeyden başlayalım Akgün. Hı -hı. E, örneklerle başlayalım. E, son evet. dönemde daha sık artmaya başladı. Bu dere yataklarına bırakılan Aynen. molozların... Yani su su kenarlarına bırakılıyor olması çok tehlikeli bir durum biraz biz o yüzden o örneklere odaklanarak gidiyoruz örneğin 2014 yılından itibaren bu Tekirdağ Saray'da başlatılan bir altyapı çalışması vardı ondan çıkan bütün o hafriyat kumardere mevkiine gelişi güzel dökülüyordu dere yatağını tıkayan molozlar da hem bölgedeki tarım alanlarını hem de yollarda ciddi sorunlara neden oluyordu. ...bazen işte şiddetli bir yağmur yağdığında taşkın riski oluşturabiliyordu. Çünkü tıkamış durumda sonuçta dere yatağının. Vatandaşlar duruma büyük tepki göstermişlerdi. Yetkililerden de e, bir çare bekliyorlardı ama maalesef hiçbir şey yapılmadı diyebiliriz. Yani bu inşaatın e, devam etmediğini biliyoruz ama böyle şeyler olduğu zaman yine oralara dökülüyor. Bir, bir yer zaten böyle depolama alanı olarak başladı mı maalesef devam ediyor, gerisi geliyor. evet. Bir başka örneği daha aktaralım. Muğla'nın Milas ilçesinde 2015 yılında e, Tuzla Sulak alanında özel koruma alanı, alan sınırları içindeki çok geniş bir alana moloz dökülmüştü. Bu molozlar düzleştirilerek Sulak alanın kendine özgü yapısı da tahrip edilmişti. Hı -hı. E, i̇lk başta özel mülk olarak e, tellerle çevrilen bölgede e, balık üretimi yapılması e, amaçlan, amaçlanıyor. Daha sonrasından bu faaliyet... Sonuçlanmayınca evet. moloz döküm Hı -hı. alanı olarak e, kullanılmaya başlanıyor. E, 20 dönümlük alandan bahsediyoruz. Korunması gereken bir sulak alandan bahsediyoruz. Evet. Oysa bu sulak alan işte bu molozların dökülmesiyle aynı zamanda harf, e, kamyonların Hı -hı. sulak alanın üzerinden e, geçmesiyle bu molozları taşıma sırasında. Tabii tonlarca ağırlıkla geçiyorlar. Evet e, büyük bir e, yıkımdan bahsediyoruz. Hemen şunu da hatırlatalım. Ee, Türkiye'nin e, Ramsar kapsamına girebilecek olan 135 tane uluslararası öneme sahip koruma sulak alanı olmasına Hı -hı. rağmen, ancak 34 tane, 14 tanesi Hı -hı. E, korunabiliyor. Gerekçeleri e, tespit edemiyoruz buna ilişkin. Evet. E, Mantıklı bir şey yok çünkü. Evet, şeyimiz yok, yeterli elemanımız yok, tespit edilemiyor noktasında. Evet. Ama e, bu arada var olan sulak alanlar da yok. ...yok olup gidiyor. Aynen. Nuran şimdi İstanbul'a dönelim. İstanbul'a baktığımızda da geçtiğimiz Mart ayında... ...yani 2017'nin Mart ayından bahsediyoruz. İstanbul'da da kıyılara dökülen molozlar... ...inşaat atıkları... ...bunların yarattığı kirlilik medyanın gündemine... ...gelmeye başladı. Kilios'tan başlayarak Kısırkaya... ...İstanbul Büyükşehir Belediyesi... ...Hayvan Barınağı'na kadar uzanan bir bölümde... ...denizden kıyıya böyle köpük... ...fayans parçaları, tahta parçaları... ...hortum gibi çeşitli inşaat malzemeleri... ...vuruyordu yaşanan bu facianın bu çevre faciasının tabii hafriyat alanından gelen molozlardan kaynaklandığını anlamak için insanın hani çok bilge birisi olmasına gerek yok. Sarıyer Belediyesi temizlik işleri ekibini böyle cumartesi pazar 24 saat 3 gün evet, çalıştırdı. Aynen öyle. Sonra e, sahile vuran molozların kaynağı çok geçmeden net olarak belli oldu. 3. Hava Limanı inşaatı nedeniyle yıkılan eski maden ocaklarının içindeki hafriyat olduğu bunun ortaya çıkıyor. Bu arada burada 1999 Marmara depreminde İstanbul'da yıkılan binaların hafriyatları da yine e, yıkılmış, buraya bırakılmış. Yani bu <gülüyor> maden ocaklarının içerisine 99 yılındaki depremin <gülüyor> e, molozları bırakılmış e, toplanıp. Çok enteresan bir şey gerçekten hani yıllardır orada da duruyor bunlar. Ee, Üçüncü havalimanı inşaatı hızla süre, sürerken bu kapalı tılan kömür ocaklarına dökülen molozlar kamyonlara yüklenerek bu süreç içerisinde bu yeni anlattığım süreçte günler boyunca denize döküldü ve 24 saat mesai yapan kamyonlar toplamda 4 ay boyunca o 99 depreminde yıkılan binalara ait molozların hepsini denize attılar ve civarda yaşayan halk Afriyat kamyonu trafiği yüzünden artık isyan noktasına gelmişti. Halbuki yasaya göre kullanıma kapatılan bu maden ocaklarının aslında tamamen kapatılıp ağaçlandırılması gerekiyor. Evet. Hatta bunların tarım toprağına bile dönüştürülmesi belli bir rehabilitasyondan sonra mümkün. Evet. Ee, sadece e, molozlar dere yataklarına bırakılmıyor. Aynı zamanda e, denizlere de bırakılıyor. Evet, evet. Yine e, hatırlanacaktır. Marmara Denizi'ne dökülen harfiyat meselesi 2015'te gündeme gelmişti. Hmm. 400'den hmm. 1500 tona kadar hafriyat yüklü gemilerden yapılan dökümler sebebiyle Marmara Denizi'nin tabanında küçük adacıklar meydana evet. gelmişti. Çünkü gemiler fazla e, mazot yakmamak için 12 metre derinlikte moloz dökümü yapmaya başlıyorlardı o dönem içerisinde. Hmm. Harfiyatın deniz dibindeki yumurta ve larvaları tarif ederek balık sayısının azaltması an meselesi denmişti ama yani şimdi yapıyordur bunu yani kesinlikle yapıyorudur. Ee, bu şimdi lokal diyebileceğimiz aslında lokal de demeyelim de hani işletmelerin yapacağı şeyler denizin doldurulması ama daha büyük doldurma meselelerini biliyoruz biz evet. ee, İstanbul içerisinde İstanbul'un e, yüz ölçümünü büyüten e, projeler yapıldı e, çok yakın tarihte evet. bir yeni kapı Hı -hı. miting alanı. Maltepe e, Parkı hı. çok büyük deniz doldurma projeleridir. Tuzlu'da da var. E, evet yani yeni Yenikapı miting alanı için 578 bin metrekarelik alan e, deniz doldurularak yapıldı. Evet, e, Maltepe'ye ise 1 milyon 200 bin metrekarelik alan. 2 katından fazla yani. Evet bilmiyorum. yaklaşık hı. 2000 metrekarelik alan ödüyor. Yok 2 katı yani. Evet. 500, 5700 e, Pardon 578 bin bir tanesi yeni kapı diğeri de 1200 bin. Evet. Ee, 1200 yani bunlar ise Hı -hı. bilerek, bilinçli, e, bile isteye yapılan deniz doldurma projeleriydi. Ee, onu da burada söylemeden geçmeyelim. Evet. Geçen Nisan ayında ise İstanbul'daki Afriyat sorunu bu sefer de Kağıthane ilçesiyle gündeme taşındı. Kağıthane'de yol kenarına ormanlık alanlara dökülen kaçak Afriyat vatandaşlar artık canından bezdirme noktasına geldi. Belediye tarafından yıkılan gece konuların engazları ve atılan çöplerin oluşturduğu o çevre kirliliği havadan da zaten görüntüleniyor. Yani Biz fotoğraflara baktık gerçekten e, çok kötü bir manzara. Böylece bu pislik yığınları ormanlık alanı nasıl tarif ediyor? Hani o havadan çekilen fotoğraflarda gözler önüne sermiş oldu. Medyada bir yankı buldu. Burada kirlilik oluşuyor tabii ama aynı zamanda hafriyat yağmurlarla birlikte yeraltı sularını da kirletiyor. Bunu evet. da söylemek lazım ve rüzgar çıktığı zaman oradaki tüm tozlar mahallenin evlerine de giriyor. Yani havayı, so toprağı ve suyu kirletiyor. Bir de bunların içinde ne olduğunda bilmiyoruz tabii kaçak olarak döküldüğü için. Evet, evet. E, ha, hafriyat değil ama e, 2015 yazında kokusundan yanından geçilmeyen e, hmm. kurbalı dere onun da e, dibindeki e, atıklar zehir ve pislik dolu balçık e, önce adalar bölgesinde denize bırakılmaya çalışılmıştı evet. yine sivil toplum kuruluşlarının. ...vatandaşların çabalarıyla... Hı -hı. ...tespit edilince... ...bu sefer... E, ...Kartal Kum İskelesi sahiline... E, ...boşaltmaya çalışmışlardı... ...orada da, orada da orada fark edilince... Fark edilince <gülüyor> ...Ömerli e, tarafına... ...yani Ömerli de İstanbul'un... ...önemli su havzasıdır... E, ...o bölgeye aktarılmıştı... ...bunların hepsi aslında... Hı -hı. ...hani çok büyük taşıma şeyleri... ...projeleri ya evet. da işleri... Hı -hı. ...hani gözden kaçması... ...istisnai bir durum oluşturması... ...mümkün olan şeyler değil... ...ama Bilinmeyen yapıla şeyler değil işte biliyor. Değil hı hı. Evet. Şimdi... ...kentsel dönüşümü düşündüğümüz zaman... ...mega projeler İstanbul'da biliyorsunuz... ...hızla devam ediyor. Ve İstanbul'un... ...aslında hafriyat... ...karnesine baktığımızda şunu görüyoruz... ...İstanbul'da her ay... 5 milyon ton civarında hafriyat çıkıyormuş... İstanbul'da 14 resmi hafriyat sahası var. Bunlar da İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi bunun kısaltılmışı İSTAŞ. İSTAŞ pardon. İSTAÇ tarafından işletiliyor bunlar. Bu 14 tane resmi hafriyat sahası var. Bunların bir kısmının kapasitesi dolmuş durumda. Kamyoncular ise hafriyatları başta su toplama havzaları ve deniz kenarları olmak üzere verdiğimiz örneklerde de anlayacağınız gibi gözden neresi varsa oraya kaçak olarak Boşaltıyorlar. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü'nün verilerine göre yıl sonu itibarıyla yani 2016'dan bahsediyoruz. 6388 adet hafriyat toprağı ve inşaat yıkıntı atığı taşıyan e, GPS cihazlarıyla otomasyon sisteminde izlenebilen araç tespit edilmiş. Buna karşın kaçak döküm yapan araçlara yönelik 2014 yılında sadece 320, 2015 yılında ise ancak 422 adet idari yaptırım ...yani para cezası uygulanmış. Bunlar gerçekten çok küçük sayılar... ...baktığınız evet. zaman. Evet. Ee, birazdan e, Orman ve Su İşleri Bakanı... ...Veysel Eroğlu'nun bu konudaki... ...açıklamalarını da dile getirmeye çalışacağız. Ama burada da... E, ...verilen rakamlardan yola çıkarak... ...şunu söyleyebiliriz. E, yani... ...havadan bile görülebilecek... ...boyutta... Hı -hı. E, ...kirliliğin oluştuğu... ...bir e, meseleden bahsediyoruz. Ve buna karşı tespit edilen... E, cezalandırılan e, sayıların düşüklüğünü evet. e, akılda tutmak lazım Kesinlikle Şimdi bir de şey meselesi var Bu kaçak dökümlerde tek sorun tabii e, yaptıkları pisliğin bertaraf edilmesinin bedelini ödememeleri değil Bu kamyonların evet. şirketlerin daha önemlisi bu kaçak daha, daha önemlisi. çok daha önemlisi evet Bu kaçak molozların içinde aslında başka zehirli maddelerde hiç denetime tabi tutulmadan Boşaltılmış oluyor örneğin hafriyat toprağı ve inşaat yıkıntı atıkları depolama alanlarında depolanması yasak olan atıklar şöyle belirlenmiş sıvı atıklar arıtma çamurları parlayıcı ve patlayıcı maddeler tıbbi atıklar hayvan kadavraları ve gübreleri radyoaktif madde ve atıkları evsel katı atıklar bunların hepsinin farklı bir arıtma işlemine tabi tutulması ve omolozlardan ayrılması lazım toprakla suyla havayla temasa geçmemesi gerekiyor. Hep bir arada bulunmaları son derece tehlikeli bir şey ve bunların hep bir arada olması öngörülemez sorunları da e, beraberinde getirebiliyor aslında. Evet. Burada şeyi hatırlatalım. Programın başında da söylemiştik. Aslında hafriyat taşıyan şirketlerin atıkların üretilmesinden bile önce ilgili belediyeye başvurarak Aynen. gerekli Hı. izinleri almak. Atıklarını yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre bu mercilerin göstereceği geri kazanım depolama sahasına taşımaları gerekir. Aslında meseleyi daha atığın ilk üretildiği yerden itibaren e, ele almak gerekiyor. Oysa e, en son aşamada cezalandırma yöntemine ...başvurulmuş durumda... E, ...Veysel Eroğlu da... E, ...işte bu mesele artık ayyuka çıkınca... ...bir açıklama e, Hı -hı. yaptı... ...bu konuyla ilgili olarak... E, ...ve... ...aslında yaptığı açıklamada da meseleyi ne kadar... ...hani sıradanlaştırdığını... E, Hı -hı. ...istisnai bir durumların... E, ...oluşturduğunu... ...ifade eden cümleler vardı... ...şöyle ifade ediyordu Veysel Eroğlu... E, moloz dökülmesiyle kaçak moloz dökülmesiyle ilgili olarak İstanbul'da Belgrad ormanlarında yol kenarına birkaç kamyon moloz dökülmüş hemen Hı -hı. tespit ettik ayrıca bu Kilios tarafından sahile moloz dökülmüş bunları da tespit ettik şimdi buradan şu mesajı veriyorum orman teşkilatıma talimat verdim bu kişilere yakalandığın bu kişilere yakalandığın zaman orman kanunu uygulayacaksınız evet. buradan bütün kamyoncular bilsin bir takım kameralar ve gizli ekipler kurduk yakaladığımız zaman orman kanunu uygulayacağız e, demiş. Şimdi e, ye kadar ifade ettiğimiz örneklerden bir hemen şeyi söylememiz gerekiyor birkaç kamyon moloz dökümü meselesi değil Kesinlikle. bu sistematik olarak Hı. yapılan bir mevzu. Ee, ...onu söylemek lazım. Şimdi devamında vereceğimiz örneklerden de... ...şunu söylemek lazım. Ee, bir takım kameralar ve gizli ekipler kurduk. Aslında gerçekçi olmayan bir tehdit. Çünkü çoğu... Harf, e, hmm. ...şey... E, ...moloz dökümleri bizzat tabelaların altına. Uyarı tabelalarının ee, altına. Arnavut köylü olduğu gibi. Evet, yani burada işte kamera var... E, ...diyen tabelanın altına yapılmış. Büyük ihtimalle bu açığa çıkmış durumda. Orada kameranın olmadığı... Bunu Hı -hı. E, kamyoncular tespit edebildiğine göre e, bakanın da a, algılamış olması gerekiyor meseleyi. Bu caydırıcı bir şey olmamış. Evet kesinlikle. Yöntem olmamış. Küm, yani, kamyonculara yüklenilmesi de çok enteresan. Çünkü yani, sorunu baştan halledeceklerine maalesef hani kaynağından halletmek yerine en son noktasından e, bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Halbuki bu şirketlerin en başından... ÇED raporunu bile alamaması lazım hani nereye depolayacağını tam olarak göstermiyorsa bunlara uymuyorsa bu kurallara bunları baştan düşünmediyse planında projesinde baştan hiçbir izin alamaması lazım değil mi? Bir de evet var. belki bu bölümü biraz daha açabiliriz çünkü Hı -hı. kamyon meselesinde de sefer sayılarına uygun olarak ücret alıyorlar yani evet, günde aha. beş sefer yapıyorsa beş seferin parasını. 10 sefer yapıyoruz. 10 seferin parasını. Ayrıca mazot parası ondan sonra depolama sahasına götürme süresi ve e, bekliyorlar mesela. ton başına hı. ödenen mikserler hepsi herhalde bu ücret pazarlığının içerisinde geçiyor. Bizim anladığımız böyle. Hı hı. E, bu noktada e, tamamen kamyoncunun sırtına yüklemiş durumdalar. Tabii işte. Hep en sondaki şey yani emekçi kimse ona yükleniliyor. Genelde böyle oluyor. Evet. Burada şey kısmı, kamyoncu ilgili de birazdan başka şeyler söyleyeceğiz ama yani sistemin Hı. yanlışlığı burada evet, ortaya çıkıyor bir kere. Sistematik bir problem olduğunu altına Hı -hı. çizmeye çalışıyoruz. Şimdi e, yine İstanbul örneğinden baktığımız zaman Kemerburgaz'da molozyılların oluşturduğu tepeler var şu anda. Zaten gidip e, görenler biliyordur. Üçüncü havalimanı inşaatı gerçekleşiyor. Bu alanda ve çevresinde yollarda kaçak döküm yapan hafriyat şoförleri döküm merkezlerine ton başı para vermemek için bazen bu alanlara e, hatta bazen demeyelim çoğu zaman molozları kaçak olarak boşaltıyorlar. Her şey aslında biraz böyle masraftan kısıp işi daha ucuza getirmek için bu sadece kamyoncuların sorunu değil dediğimiz gibi şirketinde bedelini doğa ve ona muhtaç olan bizler ödemiş oluyoruz. Yani orada işte şu kadar para ödenmeyecek diye. Bolluca'ya baktığımızda ise öbek öbek dökülen molozlar var yine. Bu birikintiler içinde sadece moloz değil. Maalesef doğada yok olması, yüzyılları alan plastik atıklar da var. Aslında yok oluyor diye de bir şey yok. Onu da yine altına çizelim. Sadece daha küçük parçalara ayrılıyor. Mikroplastiklere dönüşüyor. Bunları söyleyebiliriz. Evet. Evet. Ee, bu, bu şey e, örneği devam ettirecek olursak, Bolluca'dan Şile Ömerli'ye doğru... Hı -hı. Hat üzerinde e, kaçak döküm çok sık yapıldığı evet. tespit edilmiş durumda ya da görünür durumda. Moloz ve toprak yığınları nedeniyle yolları kapanan ve yaklaşık iki metre yüksekliğinde tepeler oluşan Ömerli'den e, moloz yığınları her yere dökülebiliyor. Öyle bir şey var. Polonezköy Tabiat, İçerisinde... Tabiat Parkı. Sözde Tabiat evet, Parkı olması yani... lazım ama işte... İçerisinde bulunan köpek kulübelerinin de önü tonlarca molozla kapatılmış durumda yani bu sadece e, böyle çok kaçak göçek yapılan bir iş değil e, onu anlatan örnekler aslında yani tabiat parkının içerisinde herhalde elini kolunu sağlayarak. ...rahatlıkla giremi olsa giremiyor gerek. olması gerek. Giremiyor olması gerek ama maalesef öyle <gülüyor> değil. Şimdi bir de şununla ilgili hep böyle bizim izlediğimiz videolardan, haberlerden falan şunu görüyoruz. Bu moloz dökümleri geceleri yapılıyor. Yani hem gözden ırak olmasa hem mesafe anlamında hem de hani geceleri herkes uyurken falan... ...saat 1 ile beş arasında sabah erken vakitlerde yapıldığı söyleniyor hep. Moloz dökülmesi... Ee, dikenli telleri ve tel kafesleri kırarak bazen döküm yapma şeklinde olabiliyor Çevre Kanunu ve Türk Ceza Kanunu'ndaki maddelerle aslında ceza alması gereken şirketler maalesef almıyorlar Bu işlemi yapanlar yani kaçak olarak maloz dökenler çevre kanunu kapsamında büyük cezalar alabilmeli aslında Çünkü yani kanunen bu mümkün Hatta tutanak tutulup dava açılsa bu insanlara e, araçlara devletin el koyması yani müsaadesi bile mümkün ancak maalesef işte gece olunca bunları takip etmek falan öyle kolay değil. Çevre kanununda bu konuyla ilgili net hükümler var. 2872 sayılı çevre kanununa göre çıkarılan yönetmelikteki çevreyi kirletme hususunda ceza verilecek iki madde var. İşte bir tanesinde şey diyor tabii bu kamyonu, kamyon şoförüne veriliyorsa veya şirkete veriliyorsa farklı olabiliyor. Diyelim işte kamyon şirke, şoförüne bir birim ceza veriliyorsa şirkete bunun üç katı verilebiliyor. Bu cezanın verilmesi maalesef hakimin takdirinde öyle çok net değil. Bu işlem tekrarlanırsa yani kaçak döküm bu sefer bir kat ceza artırılıyor. Bu işlemi yapanlara para cezası verilebiliyor ama maalesef bunların caydırıcılığı da az. Çünkü maalesef parasını kirlet veren kirletmeye devam ediyor. Bu evet, ama bu mesajda yani. e, şöyle bir açıklamalar da yapılıyor işte senin ifade ettiğin gibi gecenin bir yarısında yapılıyor tespit Hı -hı. edilmesi çok güç e, ama aynı zamanda bir mafyada oluşmuş durumda e, diye Hı -hı. ilgililer yetkililer evet. açıklamalarda bulunuyorlar ama hemen şunu söylemek lazım yani yedi düvele e, şey yapmış olan <gülüyor> ne meydan derler okuyan. meydan okuyan bir <gülüyor> devlet yani sonuçta bir e, hafriyat mafyasıyla baş edebilmesi gerekiyor. Evet. Yani bunun yöntemi evet, ya da bu diyeyim. açıklamalar asla geçerli değil, kabul edilebilir değil. Neyse bunu yapıyor olması lazım. ilgilerin, İstaç yetkililerinde, İBB'nin de İstanbul ha. özelinde söyleyecek olursak. Eee biraz önce şey söyledik hani bu mesele sadece kamyoncularla hafriyat kamyonları ile ilgili bir mesele değil evet. ee, sonuçta hani o insanların gerekli ücreti alıyor olmaları ayrı bir mesele ama Hafriyat kamyonlarıyla ilgili bir başka sorun daha var ki çok sık kazalara da yol açtığını biliyoruz. Sayısız evet, evet. örnek var önümüzde bunların hepsini söylememiz mümkün değil. Türkiye'nin her bir yerinden ama İstanbul ağırlıklı olmak üzere çok sayıda işte hafriyat kamyonunun çarptığı yaşlı genç. Ee, insanların ölüm haberlerine rastlıyoruz. Ee, bu, bu boyutu ayrı. Bunlar için harfiyat kamyonlarının cezalandırılması e, ve gerekli e, düzenlemelere uymaları e, gerekiyor. Ama aynı zamanda programın başında da ifade ettik. Olayın bir başka boyutu ise... Aslında bu hızlı kentleşme ve büyük projelerin getirdiği başka yıkımlar da yaşıyoruz. Geçtiğimiz hafta biz Adalet Arayana destek grubu üyelerinden Tuğçe Tezer ve avukat Alp Tekin Ocağa konuk etmiştik. Onlar da ifade etmişlerdi iş cinayetleri hı hı. hakkında konuşmuştuk. 2016 Almanya üzerinden inşaattan dolayı artan iş ölümlerinin ee, ölümlerine tanık oluyoruz. 2012 yılında 279ken, e, 2013'te 294. En son 2016'yı söyleyeyim 426'ya çıkmış. Evet. Yani inşaat alanında. Yani neredeyse iki katı. Evet. Büyük bir büyüme bu yani. Çünkü inşaatlarda büyüyor zaten. Büyük evet ölümlere yol açıyor. Yani her yerde hızlı e, daha iş az yapma, daha az maliyetli hı hı. iş yapmanın e, birden fazla e, alanda sonuçları olduğunu. ve olumsuz sonuçları olduğunu e, görmek mesela. gerekiyor. Evet şimdi e, kanunlardan da belki çok azıcık bahsedilebilir. Hı hı. Çünkü baktığımız zaman aslında hafriyat toprağı inşaat ve yıkıntı atıklarını kontrolü yönetmeliği var. 2004 yılından beri yürürlükte olan bir kanun. Orada işte ne yapılması gerektiği falan her şey ortada. Yine ayrıca biz e, su hakkı olarak özellikle sulak alanlara işte dere yataklarına falan dökülen hafriyatla ilgilendiğimiz için onunla da ilgili dere yataklarına hafriyat konulmasına ilişkin düzenlemeler de var. O düzenlemelerde gayet net bir şekilde diyor ki buraları hiçbir şey dökemezsiniz. Buralar çünkü hepimizin e, suyunu karşıladığı tatlı su varlıkları bizim tatlı su kaynağımız. Yani çok detayına girmeye gerek yok ama genel olarak bunların e, olmaması gerektiğini zaten baştan söylüyor kanun. Yeter ki kanunlar uygulansın. Evet belki son bir hatırlatma daha yapabiliriz. İstanbul içerisinde 14 tane hafriyat hı hı. alanı olduğu e, evet. söyleniyor. E, listesi de var önümüzde bu 14 e, hafriyat alanının 7'sinin. E, tamamı neredeyse yedisi Tamamen dolmuş durumda evet, e, Yani ve ağırlıklı Olarak Arnavutköy, Eyüp, Sultan Gazi, Başakşehir ve Çekmeköy civarındaki Hafriyat alanları e, Dolmuş durumda e, Bu alanlar dolduğu için e, De aynı zamanda e, Neresi uygunsa Hı -hı. E, Oraya e, Bırakılabiliyor yani Aslında sulak Hı -hı. alanlar ...ya da tarım arazileri... ...ya da deniz... Ee, ...bırakılma konusunda... Hiçbir yere bırakılmaması lazım... ...yani belli yerlere... ...bu işte saydığımız 14 tane yere... ...çünkü bunların içinde her türlü atık olabiliyor... Evet ayrıştırılması ol gerekiyor... ...ama buna hiç riayet ha. edilmeden... istenildiği yere... Ayrışılacak, dönüştürülecek... ...biliyor... Yani, evet. Ayrıştırma ve dönüştürmenin olabilmesi lazım... ...eğer olmazsa işte bunlar böyle birikmeye devam ediyor... ...dolayısıyla evet... Çok, konuşulacak çok konu var ama <gülüyor> programımızın sonuna geliyoruz. Evet yani söyleyeceğimiz şey herhalde özet olarak şey olabilir. Bunların hiçbir şekilde e, ne dere yataklarına ne de ormanlık alanlara e, dökülmemesi gerekiyor. E, i̇şte depolama alanlarına yapılması lazım. Devletin de ve belediyenin de bununla ilgili hiçbir şey bahane etmeden mafyayı mufyayı <gülüyor> elini taşın altına koyması gerekiyor. Evet bu haftalık bu kadar haftaya görüşmek üzere hoşça kalın hoşça kalın su hakkı kar için değil yaşam için su hazırlayan ve sunanlar Akgün İlhan ve Nuran Yüce